1915, numaralı konu, Muaviye bin Hayden'in korkusu, evet, peygamberi ziyaret için gitmiştim, yanına varınca, Allah Teala'dan kıtlık, kuraklık ve kalbinize korku salmakla bana yardım etmesini diledim, dedi, ben de, sana inanmamak ve tabi olmamak için, Allah'a yemin etmiştim, fakat o günden beri kıtlık ve kuraklıktan kurtulamadığım gibi, kalbime de bir korku yerleşti, sonunda senin huzurunda yenilgimi kabul etmek zorunda kaldım, dedim.